Bir de bakmış bir horoz bir tünekte nöbette. Tilki horozun ne kadar tecrübeli akıllı ve bilmiş olduğunu anlayamamış. Belki de kargayla karıştırıp onu da kuş beyni sanmış. Yavaşça yaklaşıp yanına ona dil dökmeye başlamış. kardeşim artık dostuz. Barış oldu hayvanlar arasında. Müjde getirdim sana. İyi bir öpüşelim. <gülüyor> Tanrıyı severken oyalanma çünkü bilirsin başımdan aşkın işlerim. Sizler başınıza buyruksunuz oysa iş filan düşünmeyebilirsiniz. <gülüyor> Bak artık size yardım da ederiz. Şenlik yapın bu akşam en tizidir. Ama kuzum in aşağıya sen boya boya üpeyim gözlerinden. Ah kardeşim doğrusu bu barış haberinden daha güzel daha mutlu bir haber alamazdım. Üstelik bunu senden öğrenmekle sevincim iki kat oldu. Ama dur hele. Bunu müjdelemek için olacak iki tazı geliyor koşarak. Hızlı da koşuyorlar. Hadi ben ineyim de hep birden öpüşelim tazılar geldiğinde. Ya, e, öyle Değil mi? Şey, e, yolumuzun. Hoşça kal. E, kutlarız bu barışı yeniden buluşunca. Boşuna dememişler el elden akıl akıldan üstündür diye. Bizim tilki kendinden daha akıllı birine çatınca çareyi kaçmakta bulmuştu. Bir iş çıkmamıştı numarasından. O sırada çalının arkasından ihtiyar onu kıs kıs gülüyordu. Çünkü oyunbazı oynatmak pek tatlı oluyordu. Köyde bunlar olurken uzakta dağların ardında ormanlar kralı aslan çıkmıştı avlanmaya. Ağır ağır yürüyordu ki ormanda boz bir tarla faresi çıktı karşısına. O günaydın bayan fare. Önüme av olarak ilk siz çıktınız. Gerçi önüme yakışmaz ama av avdır. Yemeliyim ben sizi. Efendimiz açığınız... Doldurman bile düşünüzün kovuğunu. Siz benden iyilerine layıksınız. La febeli ha? Bu ne küstahlık. Karşlayın efendimiz. İnsaf ediniz. Hala konuşuyorsun. İnanın unutmam iyiliğimizi. <gülüyor> Ama net gülünç. Bir küçük fare bana ormanlar kralına unutmam iyiliğinizi diyor. Aklınca bana iyilik vaat ediyor. <gülüyor> Gene de hoşuma gitti cesaretin. Var git yoluna sakın bir daha görünme bana. Sağolunuz efendimiz. Sağolunuz. Aradan aylar geçti. Bir gün yolu düştü aslanın... ...ormanın dışına. Düştü kaldı avcıların kurduğu tuzağa. Oh Tanrım! Düşecek miydim ben bu tuzağa? Ne yapmalı? Nasıl etmeli de kurtulmalı bu adam? Çabaların boşuna... Daha da dolamıyorum ha. Yardım edebilir miyim acaba? Alay mı ediyorsun benimle. Çekil küçük fare var git buradan. Şimdi yakalarsan canını bağışlamam. Alay etmek ne değil mi? Gerçekten yardıma geldim. Biraz kımıldamazsanız eğer aa kemirmeyi deneyeceğim. Benim pençelerimden daha mı güçlü dişlerin? Sadece daha keskin. İzin veriniz bir kez deneyeyim. Denemekle bir şey kaybetmeyiz ki. Peki verdim izin. Görelim gücünü düşlerinin. Fare kemirdi kemirdi yığılmadan usandı. Ve sonunda a söküldü aslan kurtuldu. Kurtulunca ne yaptı dersiniz ormanlar kralı? Söyleyeyim. Büyüklüğüne yaraşır bir biçimde teşekkür etti minik fareye. Anladı ki iyiliğin karşılığı iyiliktir. Üstelik sabır ve zamanın yaptığını ne kuvvet yapabilir ne de şiddet.